Merhaba. Gervant Kobelya'nın bir hikayesi olmuş. Memleketini özleyen yengeç. Her ziyaretinde bizimkilerin memleketinden söz açılır. Eski anılar anlatılır ve o da mutlaka memleket ziyaretlerinden birinde yaşanmış olaylar anlatılır. Bunlardan hiçbir olmazsa bile yeni ve ilginç bir buluntu günün konusu olur. Konuda bir açıldı mı gizli acılar ve gün yüzü görmemiş acı tatlı hatıralar birbirlerini kovalar bu sefer de konu bir yengeçti. Daha doğrusu son ziyaretinde bizim memleketimizden getirdiği bir yengeçten bahsetmeye başlamıştı. Bir yengecin hikayesi ne kadar basit ve sıradan, çekici olmayan bir konu değil mi? Ne var ki bu konu hakkında yarım saatten fazla konuştuk. Hikaye bittikten sonra ise uzun süre sessiz kaldı. Hikayeyi size de anlatayım. Çoğunuz bizim memlekette doğmuş olmasanız da sonuçta hepinizin dayımın hikayesindeki yengeç gibi bir memleketi vardır. Hikayeyi anlatayım ve bakalım siz memleketini özleyen yengecin hikayesi bittikten sonra hemen yeni bir konu konuya geçebilecek misiniz? Bir zamanlar bize ait olan meyve bahçelerinden geçiyordum. Hikayesine böyle başlamıştı dayım. Hayal meyal sisler ardından hatırlıyorum. Ancak hiçbir zaman unutmadım. Şimdi ne babamın diktiği ağaçlar, ne atalarımızın diktiği geniş gövdeli ceviz ağacı, ne de sık gövdeli fındık ağaçları vardı. Ama hatırlıyorum o topraklardan bir su geçerdi ve bugüne kadar hep aynı berraklıkta kaldı ve nereye gidersem gideyim, hangi sulara kulak verirsem vereyim, kulaklarımdan hiç eksilmeyen o aynı tatlı şırıltıyla akmaya devam etti. İşte şu son ziyaretimde de akıyordu ama sanki öksüz ve sahipsiz kalmış gibi suyun yukarısına doğru yürüdüm. Kıyıdaki çalılıkların üzerinde güneş güneşin ıl, ılık ışınlarını korkusuzca ve telaşsızca doğanın temiz ve güzel ısızlığında içen ve bundan sarhoş olacak kadar memnun görünen bir yengeç gördüm. Oldukça yaklaştım ona. O ise karnı güneşe dönük halde sıcacık çakılların üzerinde yatmaya devam ediyordu. Memleketin suyunu içmiş, havasını solumuş, canlı bir anne olarak onu yakalayıp buraya getirmek geldi aklıma. Her seferinde bir şeyler getiriyordum zaten. Bir avuç toprak, birkaç meyve, çeşit çeşit taşlar. Hatta bir seferinde memleketin mahsulüdür diye babamın mezarına koymak için çiçekler getirmiştim. Ama hiç canlı bir şey getirmemiştim. O yüzden bu defa Bardizat'tan canlı bir hatıra hatıra olsun diye yengeci alıp getirmek istedim. Yengeçler birkaç saat susuz yaşayabilirler. Bir süre dalgın boşluğa battı, sonra devam etti. Bir kutuya koyup eve getirdim. Evde genişçe bir kaba aktardım. Temiz su doldurdum. Yemek olarak da ekmek kırıntısı ve et parçacıkları koydum. İstediği kadar yesin dedim bizim hemşeri. Daha başında daha iyisini buluyor sanki. Ertesi sabah baktığımda ekmeklerin ve et parçacıklarının olduğu gibi durduğunu gördüm. Kendisi de bir kendisi de kabın kenarına asılmış duruyor. Elinden gelse dışarı çıkacak, başını alıp gidecek. Şu yaramazın yaptığına bak dedim kendi kendime. Avuç dolusu yemek verdim, aklı hala kaçmakta. Ancak bizim hemşehrinin ekmeği ve eti sevmiş olabileceğini düşündüm ve o gün çarşıdan balık aldım, eve getirip ayıkladım, ufaladım. Ye şimdi yeyebildiğin kadar dedim. Al sana taze balık et. Artık arayan da bulamadım. Çatlayana kadar ye. Ertesi sabah ilk işim yanına gitmek oldu. Baktım, balıklar da ekmek ve et gibi aynen duruyor ve yengeç de kabın kenarlarına yapışmış durumda devamlı kaçma çabası. Herhalde balık etini de sevmedi diye düşündüm ve aynı gün gidip karides aldım. Eve getirip temizledim ve bu müşkül pesent yengeci memnun etmek için başka bir çaba göstermeye karar verdim. Nasıl olsa sonunda bütün gün yiyecek, başka bir şey bulamayınca yemek zorunda kalacağını düşünerek karidesleri kabın içine attım. Günler geçti ve yengeci görmek için kabın yanına her gittiğimde, hayvanı hep telice bir dışarı çıkma ve kaçma telaşı içinde, yiyecekleri ise hiç dokunulmamış halde bu Sonunda bir gün, kabın kenarından oldukça yukarıya tırmanıp orada hareketsiz kalmış olduğu günü tam zamanla yetişmiştim. Çünkü eğer biraz daha geç kalmış olsam, büyük olasılıkla dışarı çıkıp bir kediye olacak veya bir köşede aç susuz kaybolup gidecektir. Ama tuttuğumda kurtulmaya çalışmadı hareket ettik. Parmaklarıma ayaklarını hareket ettirmek istedim. Gevşek ve hareketsizdiler. Yengeç ölmüştü. Üzgündüm. Ancak ne pahasına olursa olsun ondan ayrılmamaya da niyetliydim. Onu alıp alkol dolu bir kavanoza koydum. Ağzını da kapattım. Şimdi ne zaman bakacak olsam canlıymış gibi geliyor. Ama kavanozda öylece hareketsiz duruyor. Ne kaçmaya çabalıyor ne de yiyecek bir şeyler bulmaya. Dayım memleketini özleyen yengecinin hikayesini bitirmişti. Bir süre hepimiz sessiz kaldı. Sonra sadece annem uzun uzun iş geçirip sessizliği bozdu. Acıyı dağlara vermişler dağlar taşıyamamış. İnsana vermişler katlanmış. Acıya da keder eder. Hayvan toprağının doğum yerinin özlemine dayanamamıştı. Zavallı ne yapabilirdi? İnsan değildi ki. Toronto'nın sevdiği bir evet. Harputtan. Evet.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 Oh cool.